Oyunç Melek'ten merhaba. Güncel drone ve ambient kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize bugünlerde İngiltere'de ikamet eden İstanbullu müzisyen Elif Yalvaç ile başladık. Geçmişte uzaktan çalıştığı Andrew Oster ile Edinburgh'da bir araya gelip bas klarnet, gitar ve modüler synth deneyleri yapan Yalvaç 2020 tarihli Mountains Become Stepping Stones albümünün devamını Green Drift ile getirdi. Az önce bu çalışmaya ismine veren parçaya kulak verdik. Seçkimize Berlin merkezi etiket Mayazma'dan son dönemde gün yüzü gören iki kayıtla devam ediyoruz. İlki etiketin kurucusu da olan Norveç kökerli müzisyen Eric K. Skodby'nin Shot'ın albümü. 60'larda savaş sonrası Viyana'da geçen bir intikam dramasının bu karanlık soundtrack'inden seçtiğimiz Slaughter sonrasında New York sakini cellist ve besteci Clarice Jensen'a yer vereceğiz. For This From That Will Be Filled albümün açılışındaki BC, 4 sene önce vefat eden Johan Johansson ile birlikte tasavvur edilmiş bir eser. Seçkimize 2015'te İngiltere'de kurulup modern klasik ve elektro akustik müziğe odaklanan White Label Rex etiketinden yayınlanan 3 çalışmayla devam ediyoruz. İlk olarak geçmişte aynı etiketten solo ve müşterek albümler yayınlayan ambient müzisyeni Andrew Heath ve çelist Simon McCorney'nin doğaçlamaya dayanan minimalist ortak kaydı A's for Autumn'dan Autumn Enters'a kulak vereceğiz. Ardından Münih Menşeli proje Polaroid Notes'un. Piyano ve analog synth notalarının nazik ulutularla sarmalandığı Cloud Anthems albümüne yer vereceğiz. Onun da akabinde kısa film ve reklam müzikleriyle tanınan Berlinli işitsel tasarımcı Sven Lau misafirimiz olacak. Orkestral ambiyansa odaklanan What Remains kaydından açılıştaki The Patience'ı seçtik. Oh, my God. Bye. <laughs> Deneysel müzik ve drone seçkilerimizde sıkça yer verdiğimiz Avustralya merkezi etiket Room 40 ardı ardına yayınladığı yeni albümlerle kendini hatırlatıyor. Biz de şimdi bu çalışmalardan üçüne yer vereceğiz. Providence sakin müzisyen Asher Twill yaşadığı şehirde bilmediği yerlere gidip alan kayıtları yapmayı günlük alışkanlık haline getirmiş ve bu sesleri işitsel filtrelerden geçirip stüdyosunda elektronik katmanlarla zenginleştirerek Otomatizm adlı bir işe imza atmış. Bu kayıttan "Automatism" 6 sonrasında Ogerum mahlaslı Danimarkalı müzisyen Paul Grabowski konuğumuz olacak. Geçtiğimiz bahar eski bir piyanoda kaydedilen ancak kayda beklenmedik radyo dalgaları ve statik elektriğin müdahale ettiği Vangeng Serde Dü adlı uzun form eserden bir kesitten akabinde 80'lere uzanacağız. Karl Michael von Hauswolf ve Erik Pouser'ın işbirliğindeki şeyle Faust projesi, sürrealizmden ilham alan ve canlı performansın fizikselliğini kutlayan bir girişimde. İkilinin 1991'de haftalarca mütevazi imkanlarla bir minibüsle ABD'ye gezdiği Tule'de kaydedilen Nia Sverik, Nothing But The Truth ilk defa gün yüzü gördü. Bu çalışmadan bir kesit az sonra seçkimizde yer alacak. Sıradaki konuğumuz C. Buck Thorn mahlasıyla faaliyet gösteren İngiliz gitarist Andy Cartwright. Çalgısını yay teknikleriyle tanınmaz hale sokan müzisyen bu sesleri, alan kayıtları, klanet ve bulanık perküsyonlarla sarmalayıp düşünceli ses manzaraları yaratıyor. En son laps etiketinden yayınlanan Of No Such Place kaydından Hand in the Upward Sky sonrasında bir iş birliğine yer vereceğiz. Gitarist Daniel Howe'ın gitar doğaçlamaları dünyanın çeşitli yerlerinden enstrümantalistlerin yayla ve üflemeli katkı birleşip deneysel müzisyen Bill Seaman tarafından yoğrulmuş ve ortaya Dispositions isimli bir uzun çalar çıkmış. Bu çalışmadan Climate Tensor birazdan açık radyoda olacak. Kapanışta Polonya'ya uzanıyoruz. Uzun yıllar trompet, turntable ve elektronik seslerle sivri ve meşhur bir müzik yapan Kirk zaman içerisinde yumuşamış ve daha uçuşkan bir işitsel palet keşfetmişti. Trompette Ogierd Dokalski, elektronikte Pavel Bartnik ve Ermenistan kökenli tahta nefesli çalgı Duduk'ta Stanislav Matis'ten müteşekkil oluşum yeni uzun çağrıları Key'de puslu ve yabansı kompozisyonlar yaratıyor. Veda derken bunlardan Alyona'ya kulak vereceğiz.